Değerli dinleyiciler Gününüz hayırlı Bereketli Huzurlu Mutlu olsun Allah'ın selamı Rahmeti Bereketi Ona inandım diyen Ona inanın Tüm müminlerin Üzerine olsun inşallah Değerli dinleyenler Bugün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Yeni bir hadisi şerifini ifade etmeden hadisleri bir daha tekrar etmiş olalım. Hatırlayacaksınız. İlk hadis-i şerif Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edilen bir Hadis'ti Çok gülmeyiniz. Zira çok gülmek Kalbi öldürür buyurmuştu Nebiler Nebisi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz İkinci hadis Abdullah İbn Ömer'den Rivayet edilen Bir hadisti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müminin Şeref ve itibarı Geceleri ibadetle geçirmesinde izzet Ve haysiyeti de Gönül tokluğu içinde bulunup insanlara el açmamasındadır Buyurmuştu Nebiler Nebisi Sallallahu aleyhi ve sellem Üçüncü hadis Şeddat İbni Evs Radiyallahu anhın Naklet diye bir hadis Efendimiz aleyhissalatu vesselam Akıllı kimse Sürekli kendi nefsini sorgulayan ve durmadan ölüm ötesi hayat için çalışandır, çabalayandır. Nefsini hevasının peşinde koşturan ve buna rağmen allah Teala'dan beklentileri olan kimseye gelince o zavallının tekidir buyurmuştu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve dördüncü hadis. Hazreti Ümmü Derda radıyallahu anhadan rivayet edilen bir hadisti. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam, Kıyamet günü mizana ilk konulacak olan şey, Güzel ahlaktır buyurmuştu. Hatırlayacaksınız. Bir daha tekrar etmiş olduk. Değerli dinleyenler. Geldik bugünkü öykümüze. Bugünkü Öykümüzde Güzel bir husus var Orhan Gazi Ve Geyikli Baba Orhan Gazi Gittiği yerlerde Garipleri ve derviş kişileri Arayıp sorardı Bir gün İnegöl'de bulunan Baba dostu Korkut Alp Ona haber göndererek Keşiş Dağı Bugünkü Uludağ geyiklerle gezip söyleşen ve geyikli baba adıyla anılan bir dervişin olduğunu bildirdi. Orhan Gazi hemen adamlarını gönderip geyikli babayı davet etti. Ama o mübarek zat bu daveti kabul etmedi. Orhan Gazi adamlarını tekrar gönderip sebebini sorunca geyikli baba şu cevabı verdi. Dervişler kalp ve göz ehli olurlar da her işin zamanını gözetirler. Vakti gelince davete uyarlar ki gittikleri zaman duaları makbul ola. Günlerden bir gün geyikli baba çınar ağaçlarından birini köküyle birlikte sökerek Bursa'nın yolunu tuttu. Sarayın avlusuna girdi ve kapının iç tarafına bu ağacı dikmeye başladı durumdan haberdar edilen Orhan Gazi oraya geldiğinde ağaç dikilmişti derviş şöyle seslendi bu ağaç bizim hediyemizdir ve burada durdukça dervişlerin duası sana ve soyuna makbuldür sonra durup duasını yaptı ve geldiği yere doğru gitmeye başladı arkasından koşup yanına varan Orhan Gazi ile aralarında şöyle bir konuşma oldu ''Derviş koca, şu eyleştiğin dağında dolaştığın İnegöl yöresi senin olsun.'' ''Mal da, mülk de Allah'ındır bey. O ehline verir. Biz mal ve mülk ehli değiliz.'' ''Peki, mal ve mülk ehli kimlerdir?'' dedi Orhan Gazi. ''Hak hala dünya mülkünü senin gibi hanlara ısmarladı.'' Malı da iş ehline ısmarladı ki kulları birbiriyle işlerini göreler. Derviş koca benim sözümü de tutsan ne olur? Arkadaşların için şöyle bir parçacık yerde mi kabul etmezsin? Peki kalbin kırılmasın beyin. Şu tepecikten berisi dervişlerin avlusu olsun yeter. Orhan Gazi oldukça rahatlamış olarak geri döndü. Geyikli Baba öldükten sonra kabrinin üstüne bir türbe yanına da bir tekke ile mescit yaptırdı. Geyikli Baba'nın saray avlusuna diktiği çınar ağacı gelen her padişah tarafından korunup gözetilerek ulu bir ağaç oldu. Geyikli Baba tekkesi de o gün bugün varlığını korudu ve hep ziyaret edildi. Allah'ın da mülkün de sahibi Allah'tır Celle Celaluhu. Lehu'l-mulk ve lehu'l-hamd ve huve ala şeyin kadir. Eğer beşer mala mülke sahip olsa bırakmaması iktiza eder. Beraberinde götürmesi iktiza eder. Ama ne yazık ki ne şimdiye kadar o malı bırakmayan kalmış. Ne de şimdiye kadar o malı yanında götüren olmuş. Çünkü malın, mülkün, melekutun her şeyin sahibi Allah Celle Celaluhu. Her şeyin. Bu noktadan hani Necip Fazıl'ın Geçtiğimiz sohbetlerde ifade etmiştim. Ticaretin tüm ziyan diye bir ses rüyada, mezarına birlikte girecek şeyi kazan diye bir şiiri vardı. İşte bizler götüreceğimiz şeyleri kazanmamız, Öteye götüreceğimiz şeylerle eğer övünmek iktiza edecekse ki böbürlenmek, övünmek mümine yaraşır bir husus değil. Bu münasebetle de şunu arz edeyim sizlere. Günlük hayatımızda hayatımızın ...karelerine çok iyi dikkat etmemiz lazım... ...değerli dinleyenler... ...bakın... ...o kadar dikkat etmemiz lazım ki... ...size birisi sordu... ...saat kaç? Misalen saat 8'i 26-27 geçiyorsa... ...siz 8.30 dediniz diyor... ...siz orada yalan söylediniz... Hatta saat sekiz buçuk da deseniz veya sekiz yirmi dokuz saat sekiz buçuk değil takriben saat sekiz buçuk demeniz lazım diyor. Bu kadar dikkat etme size diyelim ki bir misafir geldi. Olabilir sevilen bir insan olabilirsiniz. On beş yirmi kişi misafiriniz var otuz kişi misafiriniz var. Ama bunu başkasına anlatırken, yahu bir misafir geldi, bir misafir geldi. Salonlar, odalar doldu taştı. Kırk mı desem, 50 mi desem bakın. Mübalağa zımni yalandır değerli dinleyenler. Bunu maalesef günümüzün insanları çok yapıyor. Yapmayanları tenzih ederiz. Hani etrafındaki insanların çokluğuyla, gelen gidenlerin insanların çokluğuyla şunun veya bunun mübalağa yaptığı hususun çokluğuyla bir şeref ve itibar kazanıyor zannediyorlar ama Allah ininde yalancın durma düşüyorlar farkında değiller. Onun için hayatımızda bu gibi hususlara çok dikkat etmemiz lazım. Bir müminin iman etmiş bir müminin la ilahe illallah muhammedur resulullah diyen bir müminin başka bir şeyde izzet aramasına gerek yok ki değerli dinleyenler. İşte şu günümüzün Türkiye'si gibi yedi büyüklükte ülkeyi idare eden bütün yetkilerin tek sahibi. Hazreti Ömer radıyallahu anh düşünün. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Meclis Başkanı gibi bütün yetkilerin tek noktada toplandığı bir makama haiz olan Hazreti Ömer dışarıdan devlet elçileri geleceği zaman üzerinde yamalıklı elbise var. Bunu biz bile şu anda ...bir türlü aklımıza sığıştıramıyoruz değil mi? Ama Ömer yapmış onu. Hafsa validemiz, efendimizin hanımı... ...Hazreti Ömer'in kızı... ...babacığım... ...şu üzerine bir şeyler giysen de... ...dıştan gelen o devlet elçileri... ...Müslümanların... ...reisi de böyle miymiş... ...dedirtmesen demeseler... ...deyince... ...Hazreti Ömer efendimiz... Kıyamete kadar gelecek bütün müminlere ölçü olacak şu sözü ifade eder değerli dinleyenler. İnname allahu bid-din. Kızım biz dinle aziz olduk. Başka şeyde izzet aramayız der gibi. Bu noktadan dinle aziz olmuş. Aziz dinleyiciler. Başka şeylerde izzet aramanıza lüzum yok. Başka şeylerde şeref aramanıza lüzum yok. Allah'ı kulu olma gibi bir şerefle misiniz? Hazreti Muhammed Mustafa'ya ümmet olma gibi sallallahu aleyhi ve sellem bir şerefle payelenmişsiniz. İslam'ın müntesibi olmakla böyle bir izzetin, böyle bir şerefin, böyle bir hasiyetin, İçinde olmuşsunuz. Daha başka hiçbir şeref, hiçbir haysiyet bu şerefin yanında sönük kalır değerli dinleyenler. Onun için başka yerlerde şeref aramaya, izzet aramaya, haysiyet aramaya gerek yok. Hani Mevlana Hazretleri kul oldum, kul oldum, kul oldum bütün kulluklardan kurtuldum. Herkes hürriyetini kaybedince esir olur ben Rabbime esir olunca gerçek hürriyete kavuştum diyor ya İşte Allah'a kul olan Allah'ın emir ve yasaklarına göre bir hayat yaşayan Nebiler nebisine ümmet olan İslam'ın müntesibi Kur'an'ın talebesi olan Bunlar ona şeref olarak yeter Evet İslamiyet güneş gibidir üflemekle sönmez diyor ya Güneşin yanında en parlak yıldız bile sönük kalır İşte bu noktadan bazı şeyleri abartarak Bazı şeylerin mübalağasını yaparak Bir de zımni yalan günahına girmeyin Yapmayın böyle şeyi Allah aşkına Hani edep eline beline diline derler ya işte eline, diline, beline sahip olmanın biri de diline sahip olma. Şimdiye kadar alışmış, alışkanlık içinde olmuş olabilirsin. Bir de bazı şeyleri haddinden fazla övmeyin. Övdüğünüz insanı haddinden fazla överseniz, yerdiğiniz insanı da haddinden fazla yererseniz, bu da yanlış bir husus. Bu noktadan her şeyi ölçülü yapın. İşte mümin zaten hayatı ölçü içerisinde geçiren bir insandır. Biz yine geçtiğimiz haftalardan devam eden bir mevzumuz vardı. Daha bitirememiştik. Nasıl bitirelim ki? Allah... Celle Celaluhu Kur'an'ında 70 defa zikretmiş namazı Biz 3-5 sabah 3-5 sohbet Bunu hakkını veremeyiz ki Hani Cenab-ı Hakk'ı bildim Deme bilememenin ifadesi Onu kimse tam olarak bilemez Namazı da Biz hele hele Ben gibi cahil İki kelimeyi bir araya getiremeyen bir insanın Üç beş sohbette anlatması mümkün değil İşte burada namazla ilgili Hastayım nasıl kılayım diye bir husus var Kimi insanlar vardır Basit bir hastalık bile Namazlarını aksatırlar Ama öbür tarafta yoğun bakımda iken bile Namazlarını aksatmayan insanlar vardır Acaba Hasta olunca Dünyadaki işlerimizi bırakıyor muyuz? Hasta olup da işini terk etmeyen O kadar çok insan vardır ki Çok duymuşuzdur Falanca müdür veya iş adamının Bir gün bile işe gelmediğini görmedim sözünü Acaba O kimse hayatında hiç hasta olmadı mı? Demek Önem verdiğimiz işlere Hiçbir engel tanımıyoruz Bir gün Çok şiddetli Grip olmuştum diyor anlatan. O zaman ticaretle meşguldüm. Dükkanımı açmam ve çalışmam gerekiyordu. Namazımı kılıp erkenden yatıyordum. Böylece dinlenip ağrı kesici ve vitamin olarak hastalığı ayakta atlattım. Belki kendi işim olmasaydı veya bir başka çözüm bulsaydım iyileşinceye kadar yatardım. Hastalık yüzünden dünya işini ihmal etmiyordum da namazın için ihmal edecektim. Nitekim zaman zaman küçük büyük bir takım hastalıklara yakalandım ama hiçbir zaman namazımı terk etmedim. Çünkü namazın hiçbir zorluğu yok. Zaten dinimiz ayakta duramayacak kadar hasta olanlara oturarak hatta ayağını uzatarak veya yatarak namaz kılma izni veriyor. Hastaların iki namazı birleştirerek takdim veya tehir yapmaları da mümkün. Bu kolaylıklar varken... Namaz kılmamak büyük bir hazineden yararlanmamak demektir. Yıllar önce bir ameliyat geçirecektim diyor anlatan. En büyük derdim namazımı nasıl kılacağım konusu olmuştu. Bazı namaz vakitleri ameliyat sırasında veya yoğun bakım odasında geçebilirdi. İslam ilmi halinden hastalık halinde namazın nasıl kılınacağı ve teyemmüm konusunu tekrar okudum. Çünkü önceden bilseniz bile hiç başınıza gelmediği için unutabiliyorsunuz, bilgilerimi tazeledim. Abdest alamadığım vakitlerde teyemmüm ederek namazı oturduğum yerde kalabilecektim. Hastanenin bahçesinden temiz bir tuğla parçası buldum. Birkaç vakit namazı teyemmüm ederek yoğun bakımdaki yatağımda kıldım. Hiçbir sıkıntı ve zorluk çekmedim. Dinimizin abdest ve namazda gösterdiği kolaylık beni rahatlattı. Eğer namazı dert etmeyip nasıl olsa hastayım ve ameliyat oldum diye düşünseydim günaha girecek ve sorumlu olacaktım. Namazın özü Allah'ı anmak, O'na yönelmek ve O'na olan bağlılığımızı pekiştirmektir. Eğer bunu abdest alarak ve ayakta yapmaya gücümüz yetmezse dinimizin gösterdiği kolaylıklarla aynı gayeleri elde edebiliriz. Yeter ki Rabbimizi unutmayalım ve ibadet edelim. Değerli dinleyenler bir meselenin önemini anlamak. Bir meselenin değerini idrak etmek. Çok önemli bir husus. Şimdi. Şu günümüzde. Gençlerin Eğitilmesi Öğretilmesi Eğitime tabi tutulması adına Gençlerin Kötü alışkanlıklara Düşer olmaması Kötü alışkanlıkların tuzağına düşmemesi Kötü alışkanlıkların Tiryakisi olmaması İslam'ın Kur'an'ın Hazreti Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye buyurduğu ölçüler içerisinde yetişmesi milletine, devletine, ülkesine insanlığa hayırlı bir insan olması için müesseseler yapılması yurtlar yapılması kurslar yapılması okullar yapılması şimdi bu çok önemli bir şey ama şu şehrimizde şu anda elli tane yurt ve kurs olsa 50'si de dolar değerli dinleyenler. Yüz tane yurt ve kurs olsa gerek kız öğrenci yurdu gerekse erkek öğrenci yurdu. İmkanlar da olsa alınsa bu evlatlar hepsi ileride milletine, devletine, dinine, ailesine faydalı bir fert olarak yetiştirilme adına şu ülkenin kaderinde ciddi rol alırlar. Tabi bu çok önemli ama bir de bunu yaptıracak mali gücü olan varlıklı insanlar var. Şimdi bakıyorsunuz ki hani... Önceliği değerini iyi anlamak dedik ya İnsanlar Diyelim ki Dolara yatırım yapıyorlar euroya yatırım yapıyorlar Bağa bahçeye arsaya tarlaya yatırım yapıyorlar Şu veya bu gayrimenkule Şu veya bu şekilde yatırım yapıyorlar Herhalde diyorum ben Biz bu gençliğe sahip çıkma Gençliğin eğitilmesi Meselesinin Bu yatırımın daha önemli olduğunu anlatamamışız ki insanlar ellerindeki maddi imkanları başka yerlerde daha karlı gördüklerinden oraya yatırıyorlar. Ama bakın müminlere Müslümanlara ambargo uygulandığı dönemde Müslümanlara erzak gıda satılmadığı, onlardan hiçbir şey alınmadı. kız verilmediği kız alınmadığı, ve ciddi bir ambargonun neticesinde Müslümanların yiyecek bir şey bulamadığı dönemde Hazreti Osman radıyallahu an yüz deve yükünü ticaret kervanıyla biliyorsunuz Mekke'ye gireceği sırada. Mekkeli müşrikler Mekke'nin giriş çıkışlarını tutmuşlar. Kimin malıysa diyelim ki o malın bedeli ne kadar yüz milyar. Bunlar 1 trilyon veriyorlar. 10 misli. Vermedi 2 trilyon. Vermedi 3 trilyon. Yani 10 misli, 20 misli, 30 misli, 100 misli kadar bir bedeli verip o gelen malı mülkü alarak yeter ki Müslümanlara gitmesin diye böyle bir şebeke kurmuşlar. Böyle bir teşkilatlanmışlar tabiri caizse. Fakat Hazreti Osman... Kendisine ne teklif edilirse edilsin Hayır diyor Ben bire bin değil Bire milyon değil Bire milyondan daha fazla veren bir yer biliyorum Oraya vereceğim Ne yapacaksın Müslümanlara bedava dağıtıyor Çünkü O Bir müminin eline geçmeden Önce Allah'ın eline Sonra müminin eline geçiyor Bundan dolayıdır ki bunu iyi anlayan Hazreti Osman. Bunu iyi anlatan da Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Malını infak ediyor. Demek ki biz anlayamamışız, anlatamamışız. Hani Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh malının hepsini veriyor. Çoluk çocuğuna ne bırakacaksın? Allah'ı ve Resulü'nü diyor o büyük insan. Hazreti Ömer yarısını veriyor. Şimdi ellerinizde ellerimizde Risale-i Nurlar. Gidiyorsunuz bir kitap evinden alıp okuyorsunuz iman hakikatlerini anlatan kitapları. Ama bir dönemde o Nurları yazacak ve sonrasında da öyle çoğalacak. Matbaa yok, teksir makinesi yok. O nurlar yazıla yazıla çoğalıp Öyle dağıtılıyor öyle okunuyor Düşünün siz İşte bu sırada Matbaa imkanı olunca Risale-i Nurların matbaada basılması Çoğaltılması ve dağıtılması meselesi Üstad hazretleri Nasıl anlatmışsa Tahiri Mutlu abi Gidiyor köyüne Bağı bahçesi evi barkı Ne varsa Hani biz hazat mezat deriz ya veriyor. Getiriyor üstada buyur üstadım. İşte risaleleri bastıracak çoğaltacak para burada. Anlatan nasıl anlatmış. Dinleyen de nasıl dinlemiş anlamış. Yıllar önce İzmir'de. 1977'li, 78'li 79'lu yıllarda. Bir motoguzzi arabasıyla lahmacun satan. Allah selamet versin diyelim. Bir lahmacuncu Fethi abi diye birisi. Lahmacun sata sata İzmir gibi bir yerde başını sokacak bir ev yapmış. O dönemde gençlik ihmal edilmiş. Nesil ihmal edilmiş. Gençlik Allah'tan uzak, Kur'an'dan uzak. Ve dinlemiş hoca efendiyi. Anlatan nasıl anlatmış. Dinleyen nasıl dinlemiş ki anlamış ki. Bir gün ben başka yerde kirada da oturabilirim ama şurada beş on talebe kalsın eğitilsin dine millete devlete faydalı bir insan haline gelsin diyerek onun üzerine bir iki kat daha kazandığı paralarla yatırıp yaptırıp bir elli atmış öğrencinin kalması adına oradan da kendi başka bir yere taşınmış. Şimdi anlatan iyi anlatmış Dinleyen de iyi anlamış Hatta Enteresandır Büyüğümüzden dinlediğim için anlatıyorum Bir gün diyor geldi bana Dedi ki hocam Böyle arkadaşların Giymeyip de eskiyen ayakkabıları var mı Ne yapacaksın Deyince diyor Hani bu yurdu bitirmek için o kadar sıkıntıdayım ki kendime ayakkabı alacak imkanım yok. E, ayakkabımın altı da delini verdi. Öyle bir giymedikleri arkadaşların ayakkabıları varsa... ...hani atmasınlar, ben onu giyeyim. Nasıl anlamış değil mi? Anlatan da nasıl anlatmış? İşte bir meselenin önceliğini, değerini, ehemmiyetini... ...iyi anlatmak ve iyi anlamak var. Demek ki anlatan haliyle, ahvaliyle, ızdırabıyla çok iyi anlatmış. ızdırap çok önemli bir dua değerli dinleyenler. Geçen bir dinleyicimiz ızdırapla böyle namazla ilgili sohbetleri istiyor. Elhamdülillah şu programın bu benden değil kat'iyen etkisi gün geçtikçe öyle genişliyor ki gün geçmiyor ki ben şu programı dinledim namaza başlamaya karar verdim başımı örtmeye karar verdim içkiyi bırakmaya karar verdim kötü alışkanlıklarımdan vazgeçmeye karar verdim müjdesi gelmiş olmasın ama bu bir dert ve ızdırap işte bir dinleyicimiz namazla ilgili sohbetleri Namazı anlattığımız sohbetleri ısrarla isterken Böyle hani biz yandım yelesiye deriz ya Aynı öyle bir ızdırap Sonrasında dedi ki Sen biliyor musun hocam O namaz kılmayan benim evladım dedi İnsan önce derdini ızdırabını çekerse Diyelim ki namaz kılmayan bir kocanız var. Derdini ızdırabını çekeceksiniz. Evladınız var çekeceksiniz ızdırabını. Eşiniz var hanımınız var. Onun derdini ızdırabını çekerseniz. Arkadaşınız var yakınınız var. Onun anneniz babanız var. Onun derdini ızdırabını çekerseniz. En müessir dua nedir biliyor musunuz değerli dinleyenler? ızdırap ızdırap. Günümüz insanı ızdırapsız. İnsanların imansızlığından, insanların namazsızlığından, insanların niyazsızlığından, insanların Kur'ansızlığından. Ve bir şey daha söyleyeyim mi? İnsanların ızdırapsızlığından ızdırapsız. Bizim hani Hekimoğlu İsmail derdimi seviyorum diyor ya Öyle bir derdim var ki derdimin dermanı derdimin içinde gizli. İşte bizim en büyük derdimiz dertsizlik. En büyük ızdırabımız ızdırapsızlık. Ve en büyük ilacımız da ızdırap. Elimde yara var, abdestim olmaz diye bir husus var. Öyle demiş birisi. Kimi Müslümanlar normalde namaz kıldıkları halde abdeste yıkaması gereken bir organda yara olduğundan hemen namazı bırakırlar. Gerekçe olarak elimde yara var, su değdirem, değdirmemem gerekir, bu yüzden namaz kılamam derler. Halbuki abdest uzuvlarımızdan birisinde yara varsa ve yıkamak zarar veriyorsa ona su dokundurmadan abdest almamız mümkündür. Eğer yarayı suyla yıkamamız zarar verecekse, veya üzerinde sargı varsa o bölgeyi yıkamadan sadece üzerinin meshederek abdest alabiliriz. Kaldı ki bazı yaralara su da zarar vermez. Gençlik yıllarımda ayağım yaralanmıştı diyor anlatan. O zamanlar hemen doktora gidip göstermeye imkanımız olmadığı için bir eczacıya danıştım. Kesinlikle suyla yıkama dedi. Onun tavsiyesine tavsiyesine uymakta hiçbir sakınca yoktu. Ama ben Sanki yıkamazsam abdestim olmayacakmış gibi bir zanla kapıldım. Bırakın suyla yıkamamayı, aksine yarayı iyice açıp her tarafına suyu ulaştırıyordum. Abdest suyu şifa oldu. Bu bir sizde yapın manasında anlaşılmasın değerli dinleyenler. Hiçbir merhem kullanmadığım halde yara kısa sürede iyileşti. Bir yara veya hastalığı çok büyütür. Hassas olursanız gerçekten de iyileşmesi zor olur. Ama gereğinden fazla büyütmezseniz kısa sürede şifaya kavuşursunuz. Şimdi bazı meseleler vücut diyelim ki artık belli bir şeye alışmışsa o vücudu çok hassas. Siz bir yaşantıya sokarsanız o vücudun dengesi bozuluyor. Yıllar önce bir doktor arkadaşımızla öyle konuşurken Diyelim ki siz bir su içmişsiniz. 5 yıl 10 yıldır suyu içiyorsunuz. Suyun içinde şu veya bu şekilde mikroplar var bakteriler var. Vücut o mikroplara bakterilere karşı bir müdafaa sistemi oluşturmuş. Sonrasında siz o kadar dikkat ediyorsunuz ki suyunuzdan havanızdan şundan bundan falan. Şimdi bu sefer demişti o doktor arkadaş vücut orada dengesiz diye giriyor. Bu noktadan bizler Hayatımızda Müthiş bir dengenin olduğunu Unutmamamız iktiza eder Hani Bir Hikayedir anlatırlar Bir köyde O köye bir Karakol komutanı tayin olur Bir komutan bakar ki Kışın dondurucu soğuğunda köy çocukları yalın ayak, don kilot gezerler. Hayret eder buna. Tabi kendi çocuğu da o kadar itinayla, o kadar titizlikle koruduğu halde hastalıktan kurtulamaz. En ufak bir soğukta hasta olur. Sonrasında köyün muhtarına sorar. ''Muhtar efendi, sizin çocuklar böyle hiç hasta oldukları yok.'' E benim çocuğu da bu kadar itinayla muhafaza ettiğimiz halde en ufak bir soğukta hasta oluyor. E komitender onu biz doğunca çelikleştiriyoruz. Nasıl oluyor? E biz doğduğu zaman bebekler çocuğu soğuk suya batırır çıkarırız çelikleşir. Ondan sonra da soğuklar ona zarar vermez. Bu latifedir yalnız hikayevari bir şey. Tabi adamcağız inanmış. Eve gitmiş, çocuğunu soğuk suya batırmış, çıkarmış. Çocuk rüya olmuş, epey bir hasta. Sonrasında der, yahu ben de çocuğuma yaptım ama benim çocuk hastalıktan kurtulmuyor. Muhtar der ki, e, komutan onun babası da çelikliydi hadir. Şimdi bu noktadan Cenab-ı Hak şu kainatta müthiş bir denge kurmuş. O kadar korunan, o kadar muhafaza edilen çocuk... Vücudu onun gelecek soğuklara, mikroplara karşı bir direnç mekanizması oluşturmamıştır. Onun için en ufak bir mikrobun karşısında vücut alt oluyor. Ama öbür tarafta kış gününde don gömlek gezen, bağışlayın çocuk vücudu o soğuğa karşı, o mikroplara, o pisliklere karşı bir direnç mekanizması oluşturmuş Allah insanın vücudunda. Evet, üzerim temiz değil demiş bir diğer husus. Kimi insanlar da bu bahaneye sığınıyorlar, bir kısmı gerçekten de insanın üzerini kirleten işlerde çalışıyor, bir kısmı ise üzerinin temiz olmamasını bahane ediyor. Çiftçilik, inşaat işleri, tamircilik, hayvan bakıcılığı gibi insanın üzerini kirleten işlerde çalışan insanların namazı engel olan hiçbir özürleri yoktur bir kere dinen namaza engel olan pislikleri iyi bilmek gerekir. Toz, toprak, yağ gibi maddeler namaza engel değildir. Asıl pislik kan, idrar, dışkı, şarap gibi şeylerdir. Hanefi mezhebinde ağır pisliklerin bile bir dirheme kadar olan kısım mekruh olsa bile namaza kesin engel değildir. Kaldığı ki Üzerimiz çok kirli olsa bile yine çözüm bulmalıyız. Çalışmak için, spor için, yatmak için farklı farklı giysiler alıyoruz. Acaba ebedi hayatımızın anahtarı olan namaz için temiz bir elbise bulundurmak gerekmez mi? Çoğu zaman elbisem temiz değil bahanesini aşmak çok kolaydır. Bir ameliyat olmuş, hastanede yatıyordum diyor. Beş vakit namazını kılan çok dindar bir arkadaş vardı. Ameliyat olduktan sonra namazı kılmamaya başladı. Her zaman mescitte gördüğüm arkadaşa ne olmuştu da artık ayağa kalktığı halde bile namaz kılmıyordu. ''Niçin kılmıyorsun?'' diye sordum. Ameliyattan sonra çamaşırım kirlendi, namazı engel olduğu için kılamıyorum dedi. ''Ayağa kalktın, pekala yıkayabilirsin. Eğer gücün yetmiyorsa bana rica etseydin yıkardım.'' dedim. ''Sağ ol hocam, düşünemedim.'' dedi. Hatta aşağı kantinde yeni çamaşır satılıyor, paran yoksa nasıl olsa pijamanın temiz, çamaşırsız kılabilirsin dedim. Daha sonra kılmaya başladı. Ama o zamana kadar yaklaşık 15-20 vakit namazını kazaya bıraktı. Hem de ciddi bir özrü olmadığı halde. Aramızda geçen konuşmayı çok basit ve sıradan kabul edebilirsiniz. Ama bu basit çözümleri kendisi düşünseydi birkaç gün namazlarını kazaya bırakmadan kılacaktı. Oysa bir vakit namaz bile bütün dünyaya bedeldir. Değerli dinleyenler size şöyle bir şey desem. Hani namazda ekseriye insanlarımızın namazı kabul etmemesi değil. Ölümü kendine uzak görmesi. Şu şehrin emniyet müdürü. Veya bu ülkenin İçişleri Bakanı. Veya bu depremleri haber veren dairenin devlet kurumunun başında bulunan bir profesör, bir yetkili dese ki elimizdeki teknik imkanların, cihazların bize verdiği bilgilere, bulgulara, verilere göre yarın Allah korusun dokuzda çok şiddetli bir deprem olacak. Siz o bir insanın ihbarına çok inanır ve ona göre evlerinizden dışarı çıkar, evlerinizin içerisine girmezsiniz değil mi? Veya bu şehrin valisi emniyet müdürü. Dese ki. Falan zaman. Falan mağazaya. Bir sabotaj ihtimali var. Aldığımız istihbari bilgiler. O saatte oraya. Çok ciddi bir. Terörist saldırısının. Gerçekleşeceğini. Söylüyor. Dese. Siz o saatte oraya gitmezsiniz. O yetkililerin. İhtarlarına, ikazlarına uyarak. Peki, binlerce peygamber, binlerce suhuf, sayfeler, kitaplar, binlerce alimler, evliyalar, sıddıklar, nebiler, ölüm ve ölüm ötesi hayatı ihtar ve ikaz etmediler mi bizlere? Ölümün her an bize gelebileceğini ihtar etmediler mi? Ve son kitap Kur'an ölümün zamanının ve vaktinin olmadığını her an bize gelebileceğini ihtar etmiyor mu? Eğer biz bir profesörün bir valinin bir emniyet müdürünün bir bakanın sözlerine İtimad ediyor ki etmeliyiz Ve Onların tavsiye ettiği Bir şekilde Hayat Şeklimizi çizgimizi Veya programımızı Değiştiriyorsak Allah'ın Peygamberlerinin velilerinin Sıddıkların İkazlarına Göre hayatımızı Değiştirmiyorsak ne olur halimiz değerli dinleyenler. Bana söyler misiniz? İşte bu noktadan namaz kat'iyetle ihmal edilecek. Yarın'a tehir edilecek. Nasıl olsa kılarım denilecek. Daha yaşım genç, ileride inşallah kılarım ya. Ne sıkıştırıyorsunuz denilecek. Fevt edilecek, ihmal edilecek bir ibadet değil. Bunun ihmali yok değerli dinleyenler. Fevt edilecek, tehir edilecek. En ufak bir tahammülü yok. Her zaman söylediğimiz sözü bir daha söylüyoruz. Yarın kılarım diyenin dün kıldık namazını. Nice cenazesini Defnettiğiniz, namazını kıldığınız insanlar vardır ki hele bir emekliliğim gelsin hele bir kızı geline deyim hele bir oğlanı evlendireyim hele şurayı şöyle bir yapayım ondan sonra bir başlarım demişti de dedikten kısa bir süre sonra siz onun cenaze namazını kılmıştınız işte namaz bu kadar önemli bu kadar Tehire ertelenmeye tahammülü olmayan Şu ana kadar hiç kılmamış olsak bile Şimdi diyelim ki Allah'ım ben sana söz veriyorum Kalu belada da zaten söz vermiştim sana İşte Bu andan itibaren başlıyorum deseniz bakın Sonrasında Bir öğle namazını kıldınız ve Allah emanetini aldı Canınızı aldı Tövbe etmiş Hatalarınızdan dönmüş Ve bir öğle namazını Kılmış ve Ebedi aleme göç etmiş Bir kul olarak gitseniz Zannediyorum Tövbenizden Tövbenizden sonra günah işlemediğinizden Ve Allah'a karşı Celle Celaluhu söz verdiğinizden Dolayı Rabbim ötede size rahmetiyle merhametiyle muamele edecek ve inşallah kazananlardan olacaksınız Cenab-ı Hak bizleri kazananlardan eylesin kaybedenlerden eylemesin Allah bizlere şu dünya hayatında vermiş olduğu imkan ve nimetleri onun yolunda onun rızası istikametinde sarf etme duygu ve düşüncesiyle bizleri serfiraz eylesin o şuurla şuurlandırsın diyor. Kısa bir aradan sonra aile ilmi hali bölümünde yine sizlerle beraber olacağız değerli dinleyenler. İçin abdest aldığın zaman iki melek iki yanın da durur sabah namazını kıldığın zaman iki melek iki mesakı İsteri sen imanın olsun bütün Akulum der sana resulün metim Ölen namazını kıldığın zaman Akulum der sana resulün metim Ölen namazını Yoktan yere iner bütün melekler Meleklere müştak olur felekler, kabul olur onda bütün dilekler, ikindi namazın kıldığın zaman. Kabul olur onda bütün dilekler, ikindi namazın Cesini hak kendi bezer Şad olur müminler içinde gezer Kiramen Kat bin sevababın yazar akşamlamaını kıldım zaman Kiramenkat binsebabın yazar. Şona namazını zaman Müminlerin Burak'ı hakta Yakın eder Irak'ı Cennet ala Olur onun Durağı Yatsı namazını kıldın Zaman Cennet ala olur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 Evet, değerli dinleyenler, geldik aile ilmi hali bölümüne. Daha doğrusu ilmihal bölümüne diyelim. Kurban kanının alınlara sürülmesi doğru mudur? Değerli dinleyenler, kurban sadece Allah için kesilir. Dolayısıyla Efendimizin bize talim ve tavsiye buyurduğu şekilde bu kurban etme icra edilir. Çevremizde çocuğun sünnet ettirilmesi sırasında kurbanlar kesilir. Konu komşuya yemekler verilerek ikramlarda bulunur. Bu sırada kurbanın kanı da sünnet ettirilen çocuğun alnına sünnet kıyafetine sürülür veya adam araba alması arabaya sürer. Velhasıl bazıları bu kan sürme olayına büyük değer verir, kurban kanını kutsal görür, uğur getireceğine bile inanırlar. Bu sebeple sadece çocuğun değil dedesinin, ninesinin de alınlarına kurban kanı sürerler. Hatta bazen sıraya giriliyor, herkes birer parmak değdirip böyle bir şirket açılışında, iş yeri açılışında, ne bileyim işte diyelim ki futbolcular sezon açılışında gibi... Çok garip bir dünyada yaşıyoruz Namaz kılan Bir şeyh efendiyi Bir hoca efendiyi seven Futbolcuya tahammülümüz olmaz da Fakat Böyle bir şeye de inanır Kurbanı kestirir Kurbanın kanını futbolcuların alınlarına sürer Onun uğur getireceğine inanırız Enteresan bir şey Evet Bu sebeple sadece çocuğun değil Dedesinin ninesinin de alınlarına kurban kanı sürerler Kurban kanının alınlara, eşyalara sürülmesinin bir kutsiyeti var mı? Uğur getirme özelliği söz konusu mudur? Yoksa insanların icat ettiği batıl bir adet mi? Bunu düşünen insanlar olarak merak etmekteyiz. Çünkü tertemiz zeminlere kan sürmek hem çirkin oluyor hem de bizi rahatsız ediyor. Ama dinin emri gereği olarak yapılıyorsa ona bir diyeceğimiz olmaz elbette. Lütfen aydınlatıcı bilgi. Şimdi din bunu emretseydi Kıyamet kopardı Ama insanların Nefsi emrettiği için Ne güzel yapıyor insanlar Efendim Hemen ifade etmeliyim ki Hayırlı işler için kurban kesmenin Sünnet olduğu hepimizin malumudur Bunu herkes bilmekte ve uygulamaktadır Ona da kimsenin bir diyeceği yoktur zaten Ancak Kurbanın bu kutsiyeti ...kanında değil etindedir. Konu komşuya, ihtiyaç sahiplerine dağıtılan etinde kutsiyet düşünülmelidir. Toplu halde bir sevgi ve saygının oluşmasına sebep olan etin... ...mubarekliği söz konusu olabilir. Çünkü hem nimettir, hem de yardımdır. Konu komşuyla kaynaşmaya sebeptir. Yoksa kanın tek başına alınlara sürülecek derecede bir kutsiyeti söz konusu olamaz. Çünkü kanın kendisi tek başına necistir. Yani siz alnınıza sürdünüz sonra cuma vakti namaza girdiniz. O alnınızdaki kanla namaz kılamazsınız. Yani bulaştığı yeri pis yapar, kirlettiği zemin avuç içi kadar genişlemişse namaza mani olacak durum söz konusu demektir. Burası yıkanıp temizlenmeden namaz sahi olmaz bu itibarla bulaştığı yeri namaz caiz olmayacak hale getiren bir kirin alınlara, elbiselere, arabalara ve eşyalara sürülmesinde ne uğur ne fazilet ve ne de kutsiyet olabilir. Bakarsınız eskiden çok hoş şimdi kalmadı. Demek ki insanlarımız yavaş yavaş bilinçleniyor. Adam çok büyük apartman yaptırmıştır. Önüne bir tane bağışlayın At kafası veya koyun kafası Veya at nalı. Ya bu ne İşte bu efendim Nazarları önlüyormuş Bu efendim şöyleymiş böyleymiş Yine ben Rahmetli Adil Hoca Efendinin lafını söyleyeceğim Ya zaten bu kafanın O ata Dünyadayken yaşantıdayken Bir faydası olsaydı bir ömür boyu Yük çekmezdi Sana ne faydası olacak bunun işte bu noktadan kan da böyle. Değdiği zaman kir yapan, namaza mani olan, necis olan bir şey nasıl uğur getirir Allah aşkına? Necasette uğur, kirde fazilet olduğunu kim iddia edebilir? Kan, idrar, dışkı, ibadete mani, galiz necasetlerdendir. Sıçrayarak bulaşan damlacıklarını yıkamak vaciptir. Avuç içi genişliğine ulaşan kadarını yıkamak ise farzdır. Bu kadar yıkanmazsa namaz caiz olmaz. İşaret edildiği gibi düşünen insanların hoş karşılamadığı böyle bir kirletme olayı kurbanla yolcu edilen hacılarımızın arabalarına bile sürülmekte. Böylece hacılarımızın bile bazen camları, lastikleri kanla kirletilmiş arabalarla kutsal yolculuğa çıktıkları görülmektedir. Hepimiz biliyoruz ki kurban kesme anında Kurbanın kanı çevreye sıçrayıp da Kirletmesin diye Önce çukur kazılır Kurbanın akan kanı da o çukura doldurularak Çevreyi kirletmesine mani olunur Demek ki kan Çevreye bulaştırılmaması gereken bir kirdir Bundan dolayı alimlerimiz Hayırlı kurbanı şöyle tarif ederler Hayırlı kurbanın kanı Çukura akıtılır Eti yoksula dağıtılır Yoksulun oturduğu sofrayı da Efendimiz şöyle anlatır Sofranın hayırlısı yoksul ellerin uzandığı sofradır. Anlaşılan odur ki tüm kurbanlarımız kanıyla değil etiyle kutsiyet kazanmakta, kurulan sofralarda konu komşuyla bir araya gelmede hedefini bulmakta, ihtiyaç sahiplerine ikram edilen et hediyeleriyle gayesine ermektedir. Tertemiz alınlara, eşyalara sürülen faydasız kanla değil. Demiş, demek ki böyle bir husus yok dinimizde böyle bir hadiseyi bir hareketi yapmanın da ne size ne bize hiçbir faydası yok demiş ilmihal bölümünde bunu da biz de sizlere arz etmiş olduk değerli dinleyenler bir programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz her şey gönlünüzce olsun yüzünüzden tebessüm Gönlünüzden sevgi, muhabbet eksik olmasın inşallah. Dudaklarınızdan dualarınız eksik olmasın. Ve Rabbim o dualarınızı kabul ettiği duaların arasına dahil eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Bir sonraki sohbet programında buluşmak ümidiyle bir dua ve şiirle sizlere hayırlı günler diliyor. Dualarınızda bizleri de unutmamanızı Hatırlatarak Hepinize Allah'a ısmarladık diyoruz efendim Bismillahirrahmanirrahim Günahlarla kirlenmiş kimseleri Hemen Hemen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 Benim Rabbim Benim Rabbim Benim Rabbim Senden başka Yoktur Rabbim Dostluğunda Vefa gördüm Senin vefan Çoktur Rabbim Kapında bendeler Senin Muradı sensin Cümlenin Aradan kaldır Hicabı görsünler cemalin Rabbim, mağrupsun bilinmez zatın, her şeyi kaplamış Tahtın görenler görmüştür seni gözsüzlere pinhan Rabbim, bildim diyenler aldandı. Bilmeyenler nara yandı, Gönlümde kenzen bilindin, Aşıklara Sübhan Rabbim. Ruhlara ışıktır adın, Meclislere huzur yağdın, Ariflerin son durağı, Dertlilere derman Rabbim. Cürmüm pek çok, yok taatim, belki yaklaştı saatim, etmezsen inayet eğer, kinden ola gufran Rabbim.